Pazarlar değerli izleyenler. Bu insan insana programında yaşamın önemli konuları üzerinde sohbet oluşturuyoruz Polat Doğru ile beraber ve bugün için önemli bir kavram bence aslında belki haftalarca sürebilecek kadar önemli bir kavram diye düşünüyorum. Sorumluluk üstünde bir sohbet oluşturmak istedik. Polatçığım sorumluluk üstünde bir sohbet evet, oluşturalım. Şimdi bu sorumlulukla ilgili sohbeti düşünürken benim aklıma sizin anlattığınız bir hikaye geldi. Yani küçük bir kızın yemek masasında tabak götürme hikayesi geldi. Evet. Önce bizi onu anlatırsanız üstüne de konuşmaya başlarız diye düşünüyorum. Evet, ben iki tane aile ortamını temsil Hı -hı. ediyorum böyle sahnede bunu konuşurken sağ tarafa yürüyorum. Diyorum ki bu <gülüyor> yapmamanızı istediğim durum. Aha. Çocuk şey diyor. Dört yaşında, dört buçuk yaşında kız çocuğu. Aha. Anne tabakları ben taşıyayım mı diyor. anne hayır diyor. Ee, dökersin. E, sen çocuksun diyor. Anne vallahi dökmem diyor. Dökersin dökersin diyor. <gülüyor> anne dökmem diyor. Git. Tabakları dökersen Elinden düşer. Kırarız. Kırarsın. Ben de senin kafana kırarım. tek git. Oyun oyna Git git. Falan şeklinde bir tavır. Çocuk mahsun gidiyor. Ve bu çocuğu bir girişim yapmaktan Orada ailenin bir parçası olarak sorumluluk almaktan önlenmiş oluyor. Şimdi sahnenin öbür tarafına yürüyorum. Bakın diyorum şöyle bir durum. Ee, anne tabakları ben taşıyayım mı diyor. Annenin yüzünde bir gülümseme. Teşekkür var. Duygusu teşekkür duygusu yaşama. Aha diyor kızım. Ailenin bir parçası olmak istiyor. Tabi riskleri var. Tabi tatlım diyor. Yardım etmek istiyorsun? Evet. O zaman haydi diyor. Çocuk, baba ben, ben tabakları taşıyacağım diyor. Evet tatlım duydum diyor. Ve başlıyor tabakları taşımaya. Götürüyor yitiriyor falan heyecanlı vaziyette. Eli ıslak tabağın birisi kayıyor ve düşürüyor. Ve kala kalıyor çocuk. Korkuyor. Annesi bunun farkında. Ve anne bu önemli anın farkında ve orada devreye giriyor. İyiliyor onun hizasına. Tatlım diyor. Ne oldu? Anne tabak elinden düştü diyor. Evet bak farkındasın. Peki neden tatlım diyor. Anne elim ıslaktı diyor. Hı -hı, bak farkındasın ne kadar önemli diyor. Tatlım diyor bu tabaklı biz sonra taşırız. Peki diyor. Hatta olur böyle şeyler. Onu sonra temizleriz. Neden düştü elinde? Hani dedim ya diyor. Elim ıslaklı kaydı diyor. Şimdi yapman gerekeni yap. Tabak taşımaya devam edelim. Ne yapacaksın? Elimi kurulacağım diyor. Hı -hı. Aferin benim akıllı kızıma diyor. Yapman gerekeni yap. Tabak taşımaya devam edelim. Ama sana bir şey söyleyeceğim diyor. Önemli olan ne olduğu değil ondan ne öğrendiğindir. Ve sen akıllısın öğrendin. Seninle gurur duyuyorum." diyor. Hadi yapman gerekeni yap. Tabak taşımaya devam edelim. Sonra bunu toplarız." diyor. Sözleriyle nefes alıyor ve taşımaya başlıyor. Öykümüz bu. Evet hocam. Şimdi tabii bu öyküden ben şuraya gelmek istiyorum. Ee, sorumluluk konusu çok sevimsiz konulardan bir tanesi bir taraftan bakıldığında. Yani insanların çok hoşlanmadığı, adını duyduğunda böyle bir gerilim duyduğu konulardan bir tanesi sorumluluk. Terim olarak bile birçok insanın hoşuna gitmiyor. Fakat bir diğer taraftan da doğaya biraz inancı olan bir insan da diyor ki yani bu kadar sevimsiz bir şeyi bir çocuğun yapmayı istemesi ve bunun için önayak olması, kendi hayatını zorlaştırması normal değil. O zaman bu, bu sorumluluk meselesi aslında sevimsiz bir mesele değil. Biz onu bir şekilde sevimsizleştirmişiz diye düşünmeye başlıyorum. Siz sorumluluk derken neyi kastediyorsunuz hocam? Şimdi çok önemli bir bu şeyin altını çiziyoruz. Geçen hafta Leven Üzümcü ile konuştuğumuz zaman da kendi yaşamında var olma diye bir kavramdan evet. bahsetmiştim. Çocuk kendi yaşamında var olmak üzere yaratılmış. Aynen. Bunu çok istiyor. Kendi yaşamında var olma isteğiyle beraber kendi yaşamından var olma sorumluluğunu alma istiyor, ve kendi gözüne hesap verme. Hı -hı. bilinci oluşmaya başlıyor. Böylelikle sorumluluk dediğimiz zaman aslında bir hesap verme, Aha. davranışını açıklayarak şunun için deme ve bunun bedelini üstlenme gibi bir tavırdan bahsediyorum. Ve insan yaşamında bir insanın olgun olup olmadığıyla ilgili, sağlıklı gelişip gelişmediği ilgili en önemli bakılacak noktanın Sorumluluk bilinci olduğunu düşünüyorum Polat. Yani siz tabii öyle diyorsunuz ama şimdi dışarıda da şöyle bir hayat var hocam. İnsanlar günlerinin yarısını şikayet ederek geçiriyorlar. Ben bunun çok yaygın olduğunu düşünüyorum ve e, en çok şikayet ettikleri konulardan bir tanesinin de yaşamda özgür olmadıklarını söyledikleri noktası olduğunu düşünüyorum. Bu bahsettiğiniz sorumluluk meselesi bizim özgürlüklerimizi kısıtlamaz mı? Yani ben gönlümce davranmak isterken bir sorumluluk edindiğim zaman kısıtlanmış olmayacak mıyım? Şimdi bu özgürlük ve sorumluluk ilişkisi bence yaşamın üzerinde durulması gereken en önemli konularından bir tanesi. Yani bana dense ki Bak bir tek konu üzerinde konuşabileceksin. Aha. Üç günüm var bizim şu <gülüyor> öğretmenlerimize, şu öğrencilerimize, şu politikacılarımıza, şu yöneticilerimize konuşacağım. bir tek konu seçmeni istiyorum. Ben derim ki özgürlük ve sorumluluk ilişkisi üzerinde durmak istiyorum. Aha. Şimdi buna girdiğin zaman şöyle bir durumla Karşı karşıyasın. İnsanın etki alanıyla yani... Doğrudan yapabileceğim şeyler var. Şu anda ağzımdan çıkan kelimelerin farkındayım. Yazı yazabilirim, gülebilirim, somurtabilirim. Sana bakabilirim, kameraya bakalım. Bir sürü seçimlerim var. Yapabildiklerimizden bahsediyoruz evet, değil mi Evet, benim etki, bu etki alanım etki alanı içerisinde derken, olanlar var. Etki alanım içerisinde. Bu an be an değişir mi zaman? Değişir. Değişir değil mi? Yani şu an bu stüdyoda yapabilecekleriniz var. Buradan dışarı çıktığınız zaman yapabilecekleriniz var. O zaman bir genel etki alanı tanımlamak mümkün evet. Yani. Doğan Cüceloğlu'nun vakıf olduğu şeyler belki de bunlar. Evet. Bir de ortama göre yapmayı uygun bulduğu ve bulmayacağı şeyler var. Şeyler var. Şimdi etki alanı ile ilgi alanı arasındaki farkı bilmek çok önemli. Hı hı. Benim bir, bir baba alanım var hocam. Bir de ilgi alanı var. Ben ülkede ne olup bittiği ile ilgilenirim. Üniversitelerde ne olup bittiği ile ilgilenirim. Anayasa hazırlanması ile ilgili Türkiye'deki şiddetle ilgili, okullarda ne olup bittiğiyle ilgili, Türkiye'nin ve dünyanın ekonomik durumlarıyla ilgili bir sürü ilgi alanlarım var. Aha. Şimdi benim etki alanımda olanların benim Hı -hı. sorumluluğum altında olduğunun farkında olmam çok önemli. Hı -hı. Benim ilgi alanım içinde olanların doğrudan etkileyemeyeceğim şeyler, evet. ilgilendiğim şeyler, seçebilirim onlarla ilgilenmeyi. Şimdi benim özgürlüğüm aslında hı hı. bu etki alanım içerisinde olanlarla doğrudan ilgilenerek kendi yaşamımı benim etki alanım içerisinde olan insanların yaşamını düşünmenden geçiyor. Eğer ben bunu bırakıp kendi etki alanım içerisinde olan şeylerden sorumluluk almayıp ilgi alanım içerisinde olan şeylere ...zaman vermeye başlarsam... ...ne olacak bu Türkiye'nin durumu ya? Ekonomi durumu şöyle. Hükümet şöyle yapıyor, böyle yapıyor. Şu partiye bak, bu partiye bak şeklinde. Sürekli konuşuyorum ama... ...evin pislik içerisinde. Çocuklarım kitap okumuyor. Kendim, ağzım leş gibi kokuyor. Ağız bakımını dahi bilmiyorum. Hiçbir dil bilmiyorum. Hiçbir kitap okumuyorum. Yapabileceğim her şeyi ihmal etmişim ama... ...memleketin aydınlık geleceği için... ...çok önemli şeyler konuşmaya başlamışım. İşte burada... Özgürlüğünü kaybeden bir insan Özgürlüğünü kaybedecek Aday olan bir toplum oluşmaya başlıyor Yani siz şöyle mi diyorsunuz hocam e, Özgürlük isteyenin sorumluluk alması gerekir gibi bir şey mi söylüyorsunuz? Ben doğru mu anlıyorum bunu? Yani biz genelde bunun tersi olduğunu düşünüyoruz Ama sanki sizin söylediğinizden ben şöyle anlıyorum Eğer sen bir sorumluluk almazsan e, almadığın sorumlulukla birlikte özgürlüğünü de teslim etmiş olursun diyorsunuz gibi algıladım ben. Evet çünkü o zaman senin için sorumluluk alan birileri bulunur, birileri e... mutlaka çıkıyor. Aha. Yani eğer sen bir koyun olarak me me diye gezerken mutlaka bir çoban bırakmazlar seni o şekilde. Anlıyorum. Mutlaka bir çoban, gel bakayım bizim sürüye dahil ol, dahil edelim, Et, edelim. etme durumu var. Yaşam mutlaka senin etki alanın içerisinde yapacaklarını ya sen seçerek yaparsın ya da senin yerine karar verir ve onu belirlerler diyorsunuz belirler. değil hocam? Evet. Yani tabii bir başı başlık durumu yok burada. Şimdi öyle olunca ben... E, Şunla ilgili ne düşünüyorsunuz hocam? Ya doğrudan sorayım. Ben şimdi iş yerlerine giriyorum, çeşitli ortamlara giriyorum, oraya gidiyorum, buraya gidiyorum. Şimdi ilk birkaç dakika ya da bir süre yani ortalama bir samimiyet sağlanana kadar her şey normal, her şey çok güzel, her şey yolunda gidiyor. Fakat birkaç dakika sonra insanlar bir şeylerden şikayetçi olmaya başlıyorlar kendi yaşantısıyla ilgili. Bu Yeni tanışmışsan, biraz zaman geçmişse önce işle ilgili şikayetler gelmeye başlıyor. Kendi iş yerindeki problemlerle ilgili, işte ortamla ilgili. Genelde adressiz şikayetler bunlar. Yani sahibi belli değil ama ortamda bir şikayet durumu var. Biraz daha yakınlaşırsan yavaş yavaş adresler gösterilmeye başlıyor. Biraz daha ileriye gidersen işte karısından, kocasından, çocuğundan, ailesinden, orasından burasına kadar gidiyor. Şimdi ben bunları yaşayınca şöyle bir noktaya geliyorum. Ya diyorum Herkes bir şeyden şikayetçi. Peki niye bir şey yapmıyorlar? O zaman da şuraya geliyorum. Yani bir şey yapmak sanki sorumluluk almak demek oluyor. Ve sorumluluk alınca? Sorumluluk alınca bedeli var bunun. Hesaplanır yani, hesap mı? Tabi. Evet. Tabii. Evet. Polatcığım, şimdi ben sık sık bunu gerçekten görüyorum ve bu konuda bayağı bir tepki geliştirmiş durumdayım ama şimdi kendime söylediğim şey adamı yapacak başka bir şey yok. Yani <gülüyor> bir dakika ya bir da... Siz bunu söyleyince böyle şimdi ee... bu adamın geçmişine bakıyorsun. Aha. Tamam mı? Bu 6-7 yaşına kadar bu çocuk bir şeyler yapmaya çalışmış. Evet. Babasına, anasına, amcasına ve 7 yaşından sonra da öğretmenine böyle karşı koyup ama ama demeye çalışmış. Ee, öyle bir durum olmuş ki bu Kişi Aha. susturulmuş. Boyundan büyük işlere karışma denmiş. Sen kim oluyorsun denmiş. Aha. E, su küçüğün söz büyüğün denmiş. Ve ilk başta söylemiş olduğum kendi yaşamında var olmayla ilgili o kadar çok e, bırak taşıyamazsın e, tabak denmiş. Aha. Ve geriye bırakla bırakla bu çocuğa ...bir şikayet etme bırakılmış. Sadece o alan bırakılmış. Değil mi? Ve şikayet ettiği zaman şunu görüyor. Aa çok arkadaşım var. <gülüyor> Bakıyorsun. Aa konu gibi böyle. <gülüyor> o zaman şu oluyor. Ulan en iyi şikayeti kim yapacak? Aynen öyle. Ve böyle bir yarış var gizliden gizli. Hem arkadaş oluyorsun. Ben taksiye Aha. bindiğim zaman biliyorum. Şimdi diyorum bir şeyden şikayet edeyim. Ondan sonra zincir gibi açılıyor. <gülüyor> ve... Çok enderdir yani. Şükür eden çok enderdir. Aha. Çok şükür bu insan kafaya korsa yapar Hı -hı. niye olmasın falan diyen çok çok enderdir. <gülüyor> Şimdi böyle olunca kişi var olmak için şikayet etme yolunu seçiyor. Aha. Ama o zamanda ağzından şikayet çıkarken beraber aynı anda bir şey daha oluyor. Ben yapamam ki. Kendine o mesajı kendine veriyor. Yani yani başka türlü zaten şikayet edemezsiniz. Ben, ben bakıyorum mesela e, ortama uymaya çalışan insanlar bile bir süre sonra gerçekten e, güçsüz, sorumluluk alamaz, kendi hayatını yönetemez, o hayatın içerisinde var olamaz noktaya geliyorlar. Evet. Bunu hadi iş yeri için, orası için, burası için bir kalem geçelim. Yani bu, bunlar yaşantının bir parçası ama... Bunlar ailenin içinde olduğu zaman orası berbat bir yer oluyor hocam. Hiç yani. kimse mutlu olamıyor. Herkesin şikayet ettiği bir evde birinin mutlu olması mümkün değil. Zaten öyle bir şekilde mutlu olursan eğer sana da biraz acayip gözle bakarlar. Şimdi adam bana dedi ki ya hocam dedi siz konuştuğunuz zaman dedi yani kitap okuyun falan diyorsun ki anam okumazdı babam okumazdı ben nereden öğreneyim dedi. <Gülüyor> Doğru dedim. Zavallı. Anası, babası kitap okumazdı. Evet. Nereden öğrensin bu adam? Ama şu anda şimdi sen farkındasın. Farkında olduğun andan itibaren farkında olmanın bir sorumluluğu var. Kısa bir aradan sonra birlikte olacağız. <Gülüyor> Evet sorumluluk yaşamın önemli bir yönü Onun üzerinde sohbet ediyoruz Sevgili arkadaşım Polat Doğru'yla Hocam şimdi siz de Ağzından çıkan her kelimeyi sana sorumlu tutacağım ona göre konuşur Vallahi çok insan var <gülüyor> seyrediyorlar <gülüyor> Sonra oturup ben de izliyorum Hepsinin de sorumluluğunu alıyorum hocam Buyur ee, Şimdi ben Yaşamın bize dayattığı bir takım sorumluluklar var ve insanlara baktığım zaman şikayet edebildikleri kadarını, şikayet ettiklerini, şikayet etseler de etmeseler de bir kısmını kaldırmak zorunda kaldıklarını görüyorum. Ve gerçekten sizin bahsettiğinizden yola çıktığımda bunu böyle sağlıkla veren, bundan keyif almasını sağlayan bir ortamın içerisinden gelmiyor insanlar. Doğrudur. Ee, ama yapanlar da... Yapanların hepsi de sağlıklı bir ortamdan gelmiyorlar. Bunu da görmek lazım. Ben en temel anlamda sorumlulukla ilgili problemimizin hata yapma anında yaşandığını düşünüyorum. Şimdi bir şeyle ilgili yola çıktığınızda hata yapma ihtimaliniz her zaman var. Yani arabaya binerseniz kaza yapabilirsiniz. Bu bu kadar net. Yaparsınız yapmazsınız o ayrı ama yapabilirsiniz. Böyle bir ihtimal var. Bunun yüzdesi de var yani hesaplanmış. Şu kadar şoförden bu kadarı. Kaza yapıyor diye ömründe 1, 2, 3, 5 her neyse. Kaza yapmamanın yolu evde oturmak ve evinize de bir kamyonun falan girmeyeceği bir yerde oturmak lazım. Yani öyle bir ihtimal de var. Sizin evinizde oturuyor olmanız da bir trafik kazasına kurban gitmeyeceğiniz anlamına gelmiyor. Şimdi bütün bunları düşündüğümüz zaman evet yaşamda hatalar oluyor demektir. Hata olduğu noktada davranışlar çok farklı ve o yüzden sorumluluk ondan sonra alınır bir şey haline gelmiyor. Adam diyor ki pişman ettiniz beni diyor ya. Evet. pişman ettiniz evet. ne öneriyorsunuz peki evet. bu noktada hocam şimdi dikkat edersen konuya girerken bu iki aile ortamında Hı -hı. çocuk e, tabak taşımak istiyor evet. şimdi birinci ortamda anne e, o hata yapma riskini vermek istemiyor ikinci Aynen. ortamda anne veriyor ve hakikaten de hata oluyor ama annenin düşüncesi şu İyi ki oldu ne güzel Allah'ıma şükürler oldu ki şimdi ben kızımın göz hizasına indim ve onunla Önemli olan hatanın yapılması değil. Önemli olan oradan bir şey öğrenme fırsatını ona öğretebildim artık. Bu benim torunuma da geçecek Aynen. şeklinde. Başımdan geçen bir şey anlatmak istiyorum. Ben e, üniversitede bir asistanlık aldım hı hı. ve süpervizörüm bana o zaman Fortran'dı dil olarak. Fortran'da basit bir formül verdi. Şunu Aha. dedi, yap dedi. Değerlerini koy, sonucu al dedi. Polat 38 kere denedim. Wow. Şimdi o zaman da kartlara yazıyorsun, götürüyorsun veriyorsun, gece saat 2'de alıyorsun çıkmamış. Orada bir şeyler yapıyorsun, veriyorsun sabah götürüyorsun, alıyorsun, çıkmamış. Düşün böyle 38 kere yaptım of. ve gittim aa, dedim ki ya bende yeteneksizlik var galiba yapamadım dedim. Kaç kere yaptım dedi, 38 kere yaptım dedim. Hey dedi, yüzleri bul bakalım <gülüyor> 38 kere. <gülüyor> ya o özgürlüğü müthiş bir, özgürlük ya. müthiş bir özgürlük. Ve Oh dedim ya. Hakikaten yani hata yapma fırsatı veren yerdir eğitim ortamı. Yeter ki sen devam et. Ve 79'da falan 80 mi 82 mi neydi öyle bir şeydi yaptım. Tebrik ederim gayet yaptın dedi. Yüzden önce yaptım falan dedi böyle. Ezileceğim yere gurur duydum. Ne kadar önemli bir şey ikisi arasındaki fark. Böylelikle ben yaşama... Hatırlarsan um, Levent Üzümcü geçen programımızda güvenli alan diye bir şey evet. ben kavramdan bahsettim. Aha. O güvenli alandan çıkmama, o güvenli alan içerisinde kalma hadisesi Gelişemezsin ki, öğrenemezsin ki, gelişim olmaz. Mümkün değil o güvenli alandan çıkma. O zaman çıktığın zaman risk alıyorsun, risk hata yapabilirsin. Tabii ki. Tabii ki. Ama öğrenme orada oluyor işte. Yani başka bir keşif imkanı da yok hocam. İnsanın kendiyle ilgili, hayatla ilgili bir şey öğrenebilmesi için var olanları iyi kötü riske ediyor olması lazım. Ama var olanlar zaten seninse ben oradaki riskin de gerçekliğine tam anlamıyla inanmıyorum. Yani... Şu ana kadar biriktirdiklerim benim. Bunların içerisinden riske edilen bir şey yok. Yeni kazanımlarımı ben riske ediyorum. Aynen öyle. evet. Onlar benim sermayem. Ben onlarla yürüyorum. Onları kimsenin benden alacağı, götüreceği bir durum da yok. Evet. Bu ana baba için de böyle, çocuk için de böyle, öğretmen için de böyle, doktor için de böyle, polis için de böyle, herkes için böyle. Evet. Yaşamından sorumluluk alan insanın... Gerçekten aldığı bir risk yok. Fakat ya tabii güçle ilişkiyle ilgili şimdi korku kültüründen bahsediyorsunuz. Ben bakıyorum mesela. Gücü elinde bulunduran insanların yaptığı şey şu. Yetki vermeden sorumluluk veriyor. Diyor ki bu işten sen sorumlusun arkadaşım diyor. Ortada bir yetki de yok. Ve bir hata olduğu zaman o hata kendinden kaynaklanıyor olsa bile uçuracak bir kelle arıyor doğal olarak. Evet. Evet. Öyle olduğu zaman da insanlar çok çekinik, çok geride durmaya devam ediyorlar ve hayatlarını bir şekilde üstlenmiyorlar. Bu ortamlarda da aşırı sorumlu insanlar ortaya çıkmaya başlıyor hocam. Bununla ilgili ne diyorsunuz? Bir de evet. her bir şeyden kendini sorumlu görenler var. Evet. Şimdi bu korku kültürü otoriter ortamda güçlü olan başarıdan kendisini sorumlu hissediyor ve herkesin alkışlaması ona göre gidiyor. Evet diyor ben yaptım falan sağ olun diyor. Ama başarısızlık olduğu zaman ...başaramayanlar var... Aha. ...ve onların kelleleriyle ilgili konuşuyor... Aha. ...şimdi... E, ...tabii bu ortamın... ...gelecekle ilgili ilişkisi... ...yaratıcılık olmaz... Hı hı. E, ...ancak... ...yüzde yüz emin olan alanlarda... Uygulamaya, ...kişiler adım evet. atarlar... ...hiçbir zaman... E, ...yeni bir alan seçemezsin... ...bu şirket ömrü bellidir... ...ya hı. taklit eder... ...yeni bir şey yaratamaz... Ve yavaş yavaş silinir gider. Bu tür bir ailede yaratıcı insan yetişemez. Şimdi ben konuşurken sık sık e, Palacığım sen bilinci, ben bilinci ve biz bilincinden evet. bahsederim. Şimdi sen bilincinin en önemli e, belirgin şeyi şudur. Yaşamından ben sorumlu değilim. ...benim davranışından sorumlu olan işte babamdır, annemdir, öğretmenimdir, devletimdir, şudur, budur, falandır, filandır... Ee, ...kimse bu, siz söyleyin ben yapayım. Siz söyleyin, gözlerimi yaparım, vazifemi yaparım. Böyle bir tavır içerisinde. Olduğu zaman da ne bileyim ben söylediler yaptım diyor. Yani, Tabii canım. Yani. Söylemeseydiniz o zaman böyle bir tavır içerisinde. Söylediğinde yapmadık mı? <gülüyor> böyle bir tavır içerisinde sorumluluk almıyor. Şimdi ben bilincindeki de bunu tamamlayan bir eldiven gibi diyor ki söylenmeden bir şey yapma. Hı -hı. Kendi başına iş yapma. Söylediğim zaman yap. Tamam mı? <gülüyor> Söylediğim zaman yap. Dediğim gibi yapacaksın. Aynısının tıpkısını yapacaksın. Tamam mı? Kendi başına bir şey karıştırma. Böyle şey olmaz diyor. Şimdi bu durumlarda oluşan açıklığı bazen gerçekçi olmayan kişiler o boşluğu doldurmaya çalışıyor. Mesela ailede birisi kimsenin almadığı sorumlulukları 3 tane 4 tane kişi olsun bir kişi bu sefer hepsini birden yükleniyor. 3 kişinin sorumluluğunu almaya başlıyor. Evet. Yani onlar mutfakta yardım etmiyorlar. Çamaşırlarını elbiselerini, yiyeceklerini herhangi bir şekilde kendi sorumluluğunu almıyorlar. Bir tanesi çıkıp onlar için Hizmetçi oluyor, çalışan oluyor, ödevlerini yapıyor, yataklarını yapıyor, çamaşırlarını yıkıyor, mutfak, yemek hepsi bir şekilde ve sesini çıkarmıyor. Burada bence hapsız, şey aşırı yani. sorumluluk durumu var ki işte bu bence sağlıklı bir aile ortamı değil, sağlıklı bir eğitim ortamı değil, sağlıklı bir yönetim ortamı değil. İlişkiler içinde bu durum geçerli hocam. Evet. Adam kadını diyor ki ben diyor sensiz yaşayamam diyor. Şimdi ne kadar böyle nefis bir sevgi cümlesiymiş gibi duruyor değil mi? Hı hı. Yani bu, bu, bu öyle bir hayat ki benim bütün sorumluluğum sana ait diyor. Sen olmazsan diyor ben olamam diyor. Öteki de diyor ki sen beni mutlu etmelisin diyor. Şimdi böyle kurulmuş bir ilişkinin sağlıklı bir geleceğinin olması mümkün değil biz ilişkide bile birini sevmenin veyahut da biriyle birlikte olmanın sorumluluğunu karşı tarafa bırakıyorsun. yani ben öylesine edilgen bir ilişki yaşıyorum ki karşı taraf müsaade ederse onu severim. Karşı taraf beni mutlu etmek isterse ben mutlu olurum. İyi de o zaman sen neredesin? Yani, ve yine bu sorumluluk meselesinde böyle birbirine bağımlı olan iki hı. çift düşündüğünde işte diyor ki karşıdakine eee Biliyor musun diyor, ee, sen mutlu olursan ben mutlu olurum diyor. Öbürü de diyor ki, hayır diyor, sen mutlu olursan ben mutlu olurum diyor. Ve böylelikle e, mutluluk e, kimsenin yakalayamayacağı bir şey haline geliyor. Şimdi hangi konu elersen al. Şimdi biz mutluluk dedik. Aha. Yani bir insan kendi mutluluğundan sorumluluk almazsa Tabii ki. onun ilişkisinde mutlu olması çok zor. Çünkü yaşamın şöyle bir gerçeği var. Polat, burada benim sohbetimin devam edebilmesi için senin var olman lazım Aha. ama senin var olabilmenin anlamı olması için benim var olman lazım. birimizin de aynı anda var olması lazım ki bu sohbet devam edebilsin. O bakımdan ailenin mutluluğunda aynı şekilde ben kendi mutluluğumun sorumluluğunu alma ve ona göre bir sohbet oluşturma durumundayım ki karşıdaki de o sohbetin bir parçası haline gelebilir. E, i̇ş yeriyle çalışan ilişkisi de aynı hocam. E, toplum ve vatandaş ilişkisi de aynı. Devlet ve vatandaş ilişkisi de aynı. İş yeri çalışanı kendisinin varlık nedeni olarak görmeye başladığı zaman başka bir dünya yaratıyorsunuz. İş yeri çalışanı malzeme olarak görmeye başladığı zaman başka bir dünya yaratıyorsunuz. Aynı durum çalışan için de geçerli. Burası ben çalışayım diye yapılmış dediğiniz zaman başka bir şey oluyor. Biz burada malzemeyiz dediğiniz zaman başka bir dünya yaratmış oluyorsunuz. Bence kişinin aslında en büyük sorumluluğu yüklediği anlamla ilgili. Şimdi evet. geliyoruz buraya trafiğin içerisine giriyoruz. İki tane seçenek var önünüzde. Bir, Allah kahretsin diyebilirsiniz. Yani trafiğe böyle bir anlam yükleyebilirsiniz. İkincisi de ya ne yapalım evet böyle bir şey oldu. Ve biz bari anın keyfini çıkartalım diyebilirsiniz. Evet. Ben dikkat edersen burada e, etki alanı ile ilgi arasındaki fark hemen kendisini belirler. Yani etki alanım içerisinde yapabileceğin bir değişiklik var mı? Hiçbir şey yok. Ya i̇şte ee, trafik tıkanmış ve evet. içinde sıkışmış kalmışsınız. Yani. Ne kadar bozulursan bozul, ne kadar öfkelenirsen öfkelen. Ne yaparsan yap, o anda o an değiştirebileceğin an evet, bir şey yok. şey yok. O nedenle senin tutumunu, seçme hakkını Aha. kullanman lazım orada. Ben üniversitede öğretim üyesi olarak Hacettepe'de çalışırken işte öğrenciler yollara dökülüyorlardı, vurup kırıyorlardı falan. Pis emperyalistler kavgası vardı ve ülkenin geleceğini ele almak istiyorlardı. Canım geliyordu, hiç kitap okumamış, hiç yabancı dil bilmiyor. Herhangi bir konuda sistematik çalışma, zamanın, paranın, ilişkinin kıymetini değerlendirme gibi bir bilinç yok. Ama öfkeli ve dışarıya yönelmiş vaziyette. Onlarla sohbet oluşturduğum zaman derdim ki arkadaşlar önce kendinizi geliştirmeye özen gösterin. Hı hı. Bu ilgi alanı kutsal ama siz ağırlığınızla ancak bilginizle, gücünüzle ancak geleceğe yön verebilirsiniz. Sadece öfkenizle diye. Ve önce şaşırır kalırlar da ama bugün bana mektup yazan bazı öğrencilerim bundan yararlandıklarını söylüyorlar hakikaten. Ee, ve bence önemli bir dönümdü. Mesela rahmetli Mümtaz ben öğrenci olduğum zaman sen bilim insanım olmak istiyorsun dedi. Evet. Evet dedim. O zaman dedi bir yıl içerisinde psikoloji kitaplarını İngilizce okur hale geleceksin dedi. Şimdi ben aklımdan geçen şey. Ben silkeye diştim. Nereden bileyim İngilizceyi? Bir yıl için nasıl okuyabileceğim? Sanki imkanım vardı da koleje gittim bilmem ne yaptım falan filan. Kafam bu şekilde çalışıyordu ama besbeliydi. Yani adamın yüzüne baktığın zaman gayet ciddi bir şey söylüyor Yaparsın değil diyor değil mi? Evet. Yani. yani bunu bekliyorum senden diyor. Ve hakikaten ben de kendimden bekler hale geldim. Ve kolları sıvadım. Bir yıl içerisinde İngilizce kitapları şey, psikoloji kitaplarını İngilizce okur hale geldim. Ve görebiliyorum bugün ne kadar önemli. Psikoloji bilimini bütün boyutlarıyla önüme açtı, kapı açıldı. Şimdi Ve bunlar için de seçim yapabilmeye başladım. Bana özgürlük getirdi. Tabii. Şimdi tabii bir yaşamın bize dayattığı roller var hocam. Bir de bizim seçerek aldığımız roller var. Bunların hepsinin bize getirdiği bir takım sorumluluklar var. Şimdi o seçerek aldıklarımızı sizin teriminizle söyleyeyim, Bunlar candan getirdiğimiz sorumluluklar. Bir de rollerden gelenler var. Ben insanların bunların bazılarını kabullenip bazılarını kabullenmek istemediklerini görüyorum. Böyle bir seçim şansımız var mı? Yani paket burada ben işte ne bileyim şunu alırım o pek kafama yatmadı. Berikini bilmem ne yaparım falan gibi bir lüksümüz var mı? Yoksa yani bunlar böyle alacaksın gibi bir durum mu? Şimdi eee... Um... Yani şunu diyebilir mi bir eş mesela? Çocuk sahibi bir ailenin içerisinde bir karı kocadan bahsedelim. İşte koca diyor ki yani evet tamam ben babalıkla ilgili sorumlulukları iyi kötü alıyorum ama kusura bakma bugün itibariyle eş olmanın sorumluluklarının hiçbirini yerine getirmeyeceğim. Ya da tersi yani biz eşiz devam ediyoruz. Bu çocuk da var ama ben buna babalık yapma niyetinde değilim gibi bir şey söyleme şansı var mı insanların? Şansı var da sağlıklı olmuş. Yani bu kişi hakikaten... Ee, kendi gözüne hesap veren bir insan halinde bir olgunluğa gelmişse böyle bir yol izlediği zaman ortaya çıkacak olan şeyden sorumludur. Bunu bilmesi lazım. Toplumsal roller, belirli beklentiler getiriyorlar hı hı. ve e, o zaman yani e, bir baba ile ilgili beklentiler Aha. var, öğretmenle ilgili beklentiler var, doktorla ilgili beklentiler var, kameramanla ilgili beklentiler var, şudur budur. Şimdi ikişler arasındaki farkı Belirten ne biliyor musun? Toplumun verdiği beklentiler bir yapıp orada kalıyor musun? Yoksa bir de can işin içerisine giriyor mu? Ve hakikaten orada bu beklentileri özümsemiş hı hı. ve bu beklentiler içerisinde oluşturulmuş bir şahsiyet haline geliyor musun? İkisi arasında çok önemli bir fark var. Bir öğretmen için söylüyorum mesela bunu. Ben öğretmenim, konumu öğrenirim, sınıfa girerim. Öğrenci öğrenciliğini bilir, öğretmen öğretmeni bilir. Anlatır çıkarım. Bu Bitti. bir yöntem yani. Evet. evet. Ama bu yani kötü bir öğretmen demesek de vasat bir öğretmen olur. Hı hı. İyi bir öğretmen orada canlar olduğunu bilir. Ben öğretmenim. Aha. Konumu severek hazırlarım. Nasıl vereceğimi hazırlarım. O öğrencileri sevdiğim için oradayımdır. Ve o zaman sınıfa girdiğim zaman söylediğim gibi ibadet duygusuyla girerim. İbadet başlıyor. Merhaba. Böyle bir şekilde başladığınız zaman onun sorumluluğu işte candan gelen sorumluluktur. Evet. Öyle bir fark var arada. O bakımdan sorumluluk aslında yaşamın en temel, ama en temel öğelerinden bir tanesi ve bunun da göstergeci şikayet edip etmeme Etmeliyiz. meselesi. Değerli izleyenler, etrafınızda şikayet edenler mi çoğunlukta yoksa kolları sıvayıp sorun çözenler mi çoğunlukta? Hepiniz biliyoruz. Kısa bir aradan sonra. <gülüyor> Evet yaşamın önemli bir konusu Sorumluluk Polatcığım Hocam şimdi Yani biz sorumluluğun çok önemli bir konu olduğunu söyledik İnsanlar da iyi kötü bunun farkındalar Yani şikayet ederler etmezler Odur budur ama insanın içi de söylüyor yani ben güçsüz kaldığım, şikayet etmek durumunda kaldığım pozisyonları hayatımda biliyorum ve bunlardan rahatsızlık duyuyorum. Herkes bunu iyi kötü duyuyor kendi içinde. Yani şikayet eden adam bile bir yerden sonra kendi sesini duymaktan rahatsız oluyor. Kendini duymaktan rahatsızlık duyuyor. O yüzden herkesin şikayet ettiği bir ortamın içerisinde bulunmayı tercih ediyor. E, o zaman geriye birkaç tane seçenek kalıyor. Yani Bu, bu, bu öğrenilebilir bir şey. Ya küçük yaşta öğrenirsiniz ya büyüdüğünüz zaman öğrenirsiniz. Bir şekilde bunu öğrenmek hayatı kendi başınıza yaşamak için gerekli. Sizce bizde eğitim bunu veriyor mu hocam? Eğitim sorumluluk alacak insan mı yetiştiriyor bizde yoksa sorumluluktan kaçacak bireyler mi yetiştiriyor? Ben kültüre baktığım zaman zaten benim Aha. korku kültürü kitabında bunu işliyorum. Mış gibi yaşamlar kitabında işliyorum. Ailede başlayan süreç okulda devam ediyor evet bu hata yapma imkanı veren evet. hata yapmayı yaşamın doğal bir parçası olarak görme, risk almaktan korkmama tabak taşınır, kırılabilir o zaman ona göre bir sohbet oluşturursun Aha. tavrı pek gördüğümüz bir şey değil biz Yaşama karşı sorumluluk alma yerine otoriteye karşı onun gözüne girmekten sorumluluk almaya yönelmişiz. Babamın aferini alma şeklinde. O bakımdan bizim hakikaten bir eğitim felsefesi, bir aile felsefesi, insan yetiştirme felsefesi içerisinde bir bakmamız lazım. Ve bunun da anahtar kelimesi sorumluluk alan, kendi gözüne hesap veren insan yetiştirme durumu olacak. Bu nedenle Bence bu kavram, sorumluluk alma kavramı, eğitim felsefesinin sorumluluk alan insanları yetiştiriyor muyuz konusunu altına çizmek lazım. Peki nasıl alabiliriz bunu? Yani tabii yani eğitimle ilgili mesela ailede ne yapsınlar? Mesela en basit anlamda parayı kullanmak çok önemli bir sorumluluk diye düşünüyorum. Evet. Öyle ya da böyle insanların gününün çok büyük bir kısmı para kazanma uğraşıyla geçiyor. Yani işlerimizi seviyoruz, sevmiyoruz falan filan o ayrı ama nihayetinde bunun için bir ekonomik getiri elde ediyoruz. Çünkü hayatın devamı için bu gerekli. Evet. Palat... Şimdi Poyraz 4 yaşında, evet. 5-6 yaşına giriyor. Ee, bu <gülüyor> tabii tabii benim için önemli bir konu yani. Çok önemli bir konu. <gülüyor> ya şimdi, paranın nasıl kullanıldığı, o ailede paranın nasıl değerlendirildiği ciddi bir sorumluluk meselesi. Çok, önemli. çok ee, önemli. Ne yapsın ana hele şimdi yani, Kredi kartları falan çıkmaya tabii, tabii, başladı. O çok, çok potansiyel veriyor elini. Yani çok büyük bir potansiyel veriyor ve elinizde olmayanı da harcıyorsunuz. Evet. Şimdi Timur 6 yaşında. Hı hı. Oğlunuzdan ee, bahsediyorum. Oğlumdan bahsediyorum ve biliyor musun... ...işte her, benim hayat hikayemde yazmıştım... Aha. ...bir dersen ayrılıktan sonra... ...beraber olmuşum böyle... Eziyim. Eziyim, eziyim. Yani oğlum ne dersi yapmaya hazırım falan her neyse. Ee, ve o da hissediyor bunu. <gülüyor> hissediyor. Hissederler. Baba de. bana dedi, bir şey dal de dedi. Tamam oğlum dedim. Psikolat <gülüyor> alırım dedim. Şimdi... E... Alırım dedim. Annesine söylemiş babam bana bisiklet alacak diye. Emine dedi ki e, Timur'a bisiklet alacakmışsın dedi. Evet dedim. Yarı parasını o versin dedi. Dedim ya 6 yaşında Timur. Evet dedi. Haftada dedi 2,5 dolar ben veriyorum 2,5 dolar sen veriyorsun. Onun dedi haftada 5 dolar geliri var dedi. Ulan hiç aklıma gelmedi. Şimdi böyle <gülüyor> yazık <gülüyor> diyorum çocuğun 5 dolarına göz koydu bu kadın ya. <gülüyor> Aklımdan daha bir geçiyor böyle. Allah, Allah inatçı, bilmem ne falan. Filan. Fakat bir tarafında anlıyor aa, ne yapmak yani. Çocuğa sorumluluk öğretmek. <gülüyor> Timur'la bir araya geldik. Ee, baba bisiklet alacağız değil mi? Alacağız. Olum ama dedim. Yar sen vereceksin. Annemle mi konuştun <gülüyor> <dedi? gülüyor> İçimden de ulan niye dedim. <gülüyor> böyle bir durum var. Şimdi gittik yana Bisiklet böyle Oğlum seç dedim. 180 dolarlık bisiklet seçti. Kırmızı böyle aldı puldu falan filan. Ondan sonra, oğlum dedim, yarı parasını sen vereceksin, bunun 90 dolarını sen vereceksin dedim. Onun için dedim, senin 14 hafta beklemen gerekecek dedim. <gülüyor> Baba yeniden bakalım dedi. <gülüyor> bunda ne kadar bekleyeceğim, bunda ne En iyi yani 30 dolarlık bisiklete razı oldu. Ona da kredi açtık, Aha. fakat o bisiklete gözü gibi baktı. Tabii ki, tamam. Ve ben şunun farkına vardım, ne kadar önemli bir şey. Parasının kıymetini bilmeyen... Aha. Emin ol, yaşamın kıymetini bilemiyor. Zamanın kıymetini bilemiyor. İlişkinin kıymetini bilemiyor. Çok önemli. Ve en önemlisi de işte, 5 yaşından, 6 yaşından itibaren başlayacaksın. Bu senin paran. Çok Ve... cüz'i bir miktardan bahsediyoruz evet. değil mi hocam? Evet. Ama o an itibariyle kişisel ihtiyaçların bir kısmına karşılayacağı evet. bir paradan bahsediyor. Bahsediyorsun ve bu buna diyorsun zararlı şeyler almayacaksın. Onu görürsem onu sana söylerim ama onun teslimle bu paran efendisi sensin diyorsun. Şimdi tabii ki olan ne? Esas itibariyle çocuk diyelim ki 5 lira alıyor. <gülüyor> yarım saatte bitiriyor. Tabi. Ertesi gün diyor ki: "Anne, şunu alacağım." Tamam işte vardı senin para. Bitti. O zaman önümüzdeki haftaya kadar bekleyeceksin. Sıkıntılı, sıkıntılı, mücadelesini veriyor. Ama bakıyorsun ki eğer ana baba bilinçliyse ikinci haftaya başka bir bilinçle giriyor. Önemli konularda pazarlık yapıyorsunuz. Bunun yarı parasını sen verirsin diyorsun. İşin içerisine girmeye başlıyor. Ve o nedenle de böyle bir süreçten geçmiş olan kişi hakikaten bakıyorsun paranın değerini öğrenmeye başlıyor. Ben holding sahibi bir dedenin bana... Ya ona 18 on, on yaşında işte BMW'yi aldık. Hocam benim direktöre verdiğim kişiden daha çok ona e, bahşiş veriyorum ama yetmiyor şeklinde şikayet ettiğini gördüm. Bu çok büyük bir tehlike özellikle zengin aileler için. Kendileri fakirlikten gelmiş inşa etmişler. Benim çektiğim sıkıntıyı onlar çekmesin gibi böyle bir böyle geçerli olmayan bir tavır içerisinde olmuşlar. Ama mutlaka çocuğun büyürken bir bütçe, paranın değerini öğrenmesi ve o paradan sorumluluk almasını öğrenmesi çok önemli. Bir diğer konuda dediğiniz gibi evde bir takım sorumlulukları alması meselesi değil mi hocam? Aile, toplantıları, bilir, ne, ne sor, ha, bu aile, aile toplantıları konusunu bir gün ele alalım, alalım burada. Hocam. Aile toplantılarında 3-4-5 hafta ailede neler yapıldığı listesi çıkarılır. Ondan sonra iki buçuk yaşındakikten itibaren herkesin yapabileceği şeyler haftalık olarak bölünür. Bir Ve... işi olur değil mi hocam çocuğun evde? Kesinlikle. Yani bir tanesi çatal götürür, bir tanesi peçete götürür koyar oraya şu veya bu şekilde. Ama herkesin o ailede mutlaka bir görev olur. Bir kişinin üzerine binmez. Ve bundan sorumlu olur. Yapmadığı zaman da önceden konuşulur. Yapmazsak ne olacak peki? Tabii canım böyle de bir şey var yani. <gülüyor> evet. Verdiğiniz evet. Ve böylelikle ailenin temel değerleri yaşamaya başlar. Ve bu sorumluluk bence en temel değerlerden bir tanesi. Şimdi bugün sizi dinleyip abartacaklar için buradan söyleyelim yapabilecekleri nitelikte bir işten bahsediyoruz değil mi hocam? Yani bugünden itibaren yemekleri ben yapacağım diyen ilkokul çocuğuna bu sorumluluğu vermeyecekler değil mi hocam? Kesinlikle zaten anne baba o çocuğun neye ilgisi var ne kadar yapabilir öğretmen de aynı şekilde e, bunun çerçevesi içerisindedir. Yani çocuğa işkence yapmak istiyorsan başka bir şey ama bir şey gerçekten onun geleceğinde güçlü ayakları üstünde bilinçli bir insan olmasını istiyorsan o başka bir şey. Ve sevgi aslında esas itibariyle onun düzeyinde onun yapabileceği, onun yaptığı sırada anlam kazanabileceği şeyleri vermeye gerektirir. Peki Onu bir şey daha sorayım hocam. Ee, çok az bir süremiz kaldı ama iki tane ufak öneride bunun için verirseniz soruş olacak. Ben bugün fark ettim ki ben yaşantımda herhangi bir sorumluluk almıyorum ve yetişkinim. Bana önereceğiniz bir şey var mı? Ben böyle bir durumda ilk bir defter alırım. Aha düşünürüm şöyle ilk farkına vardığım şu olur. Allah izin verirdi yaşarsan, Aha. ömrüm olursa 20 sene sonra nerede olmak istiyorum sorusunu soru sorarım. Ve bunu samimiyetle sorarım. 20 sene sonra anam babam benim nerede olmamı istiyor meselesi değil. değil Toplum beni nerede görmek istiyor. Benim gönlümden ne geçiyor? 20 sene sonra nerede olmak istiyorum? Muradım ne? Ve Ondan sonra oradan itibaren geriye başlarım saymaya ve 20 sene sonra gönlümün muradını orada yakalayabilmem için bugün, şimdi, bu dakika ne, ne yapmaya başlamam lazım. Gözüme bakarım, var mısın derim, varım. O zaman başlıyorum derim, ilk adım atarım. Ve adımın atıldığından itibaren başlar hata yapmalar. Engeller, gerçek arkadaşlarla, gerçek olmayan arkadaşlar hepsi yüzleşmeye başlar. Bu yolculuk aslında işte senin kendi yaşamında var olmaya başladığın bir yolculuktur. Değerli izleyenler, gönlünün muradını keşfetmek, ondan sorumluluk almak ve öyle bir yolculuk yapmak, o süreçtir önemli olan, vardığınız yer değil, o yolculuğun sizin yolculuğunuz olması, ondan sorumluluk almanız, Esas coşkudur. Balatcığım, çok teşekkür ederim. Efendim. Böyle bir sohbette paylaşım içinde olduk. Değerli izleyenler, önümüzdeki hafta buluşmak üzere efendim. Hoşçakalın.